That's what I'm saying. dinatın buna göre o sünneti manayı açıklayandır. Elledi aradellahu tebarake ve teala Allah'ın istemiş olduğu irade etmiş olduğu manayı açıklayandır. Vallaye suhu gereççi olmaz lahi aliyen herhangi birisi için gereççi olmaz ken ve sünnete Şöyle diyelim vallaye suhu yani kimse için olmaz değil mi? Kimse için bir etken ve da gerekli kılıcı bir şey değildir. Lihadin eyyen kane kim olursa olsun. Değil mi? Eyyen kane kim olursa olsun. Muhalefetü sünneti ba'da en Kendisine sünnet ulaştıktan sonra ona muhalefet etmek kim olursa olsun ne değildir? Kimse için bir sebep olamaz. Yani böyle bir şeyi mübah kılan, böyle bir şeyi geçerli kılan bir sebep olamaz yani. dedi ki: ve tubayyin li'n-nasi ma nuzuleyke açıklayasın diye sana bu iki indirdik. Ve alellehum yetefekkeru ki onlar düşünürler. Ve hadis sünneti ve cemaat-i hadis sünnet ve cemaat bi'a'ra ittiba her <gülüyor> bilgi, birinin tabi olmayı görürler <gülüyor> ve ve, ve sünnetine tabi olmayı görürler. Ve teslim Ve o sünnete teslim olmayı görürler. Sabîlul rahmeti. Rahmet yolu olarak görürler. Allahu teala. Allah'u teala ki. Ve rahmeti vesiyat kul, kul yaşayın. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Feseektubuhe. Onu yazacağım ilerde. Onu yazacağım. Lidlediğine e, e, onlar ki. Yettehure. Iı, Takbar olanlardır ve oturuş zekat ve zekatı verenlerdir. Allâhü onlar ki yine onlar ki, hom bir ayetlerimize iman edenlerdir. Allâhü in onlar ki, yeter bir ömrü Ummi olan Nabiye olanlardır. Allâhü Teala o onu bulurlar Mektuben olarak in de onu yazı olarak bulurlar. Evet. Burada ayet-i kerimenin delalet yönü neresidir kim söyleyecek? Yukarıda yani söylediği ile ayetin delalet yönü neresidir? Yani bağlantıyı kur. Söyle Saad abi. Ümmü olan nebi. Allah ittibaya Ha, dedi ya burada yarına <gülüyor> ittiba hadin nebi ve sünnetuhu ve teslima leha sebil er rahmeti. rahmet yolu olarak görülür. Ayetle alakası ne? وَرَحْمَتِي şeyin, كُلَّ شَيْءٍ ha, Ben rahmetimi yazacağım. Yazacakları gruptan bir kısımda kimdir? اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْأُمِّيَّةِ Tamam. Ona tabi olanlardır. Vecül-i istişat budur. Evet. Şimdi burada bir konuya girdik. Biz geçen dersimizde hatırlıyorsanız dedi ki bu işlemiş olduğumuz konu yani içinde olmuş olduğumuz konu İtikadın en önemli meselesidir. Bundan daha önemli itikatta bir mesele yoktur. Hatta itikadın değil, dinin en önemli meselesidir. Çünkü bu ne demektir şu an bizim işlediğimiz konu? 1- Senin dini anlarken kaynakların nelerdir? 2- O kaynağı anlarken, pratiğe dökerken senin ölçülerin kıstasların nelerdir? Öyle değil mi? Buradaki bir bozukluk, bütün itikatta bütün dinde umumen hususen de itikattaki bir bozukluğa sebebiyet verecektir. Buradaki istikamet, genel olarak dinde hususen de itikattaki bir istikamete sebebiyet verecektir. Değil mi? Şimdi bir adam temelde kaynaklarını yanlış seçmişse siz ona ne anlatırsanız anlatın. Adamın kaynağı yanlıştır, öyle değil mi? Veyahut da kaynağı doğru seçmiştir ama kaynağı anlarken anlama usulünü yanlış seçmiştir. Menheş dediğimiz, usul dediğimiz şeyi yanlış seçmiştir. Siz ne yaparsanız yapın, bu adama bir faydanız olur. Olmaz. Çünkü temel olan e, konularda istikameti sapıtmıştır. Ondan dolayı bütün meselenin aslı neye döner? Aslında bunun nerede zikredilmesi gerekirdi? Konu olarak kitapların girişinde. Yani kitabın girişinde biz bunlara değindik. Nerede? Selefin özelliklerini anlatırken değinmiş olduk. Ama bir e, mesele olarak ilk başta bunun anlatılması gerekir. Zaten bilmiyorum eğer farkındaysanız, pratik hayatta da günümüzde mesela kendini İslam'a nispet eden ve itikatta problemleri olan taifelere din anlatılırken en büyük sorun buradadır. Yani aslında konuşulan fer'i meseleler gereksiz meselelerdir. Ya kaynakta sorun yaşıyoruz. Öyle de mi yani? Ya adam senin kaynak kabul ettiğin şeyden onun öncesinde başka kaynaklar kabul ediyor. Kişi, şahıs, fikir, mezhep önüne geçiriyor. Kitap sünnet demiyor. Ya da o da kitap sünnet diyor. Sen de kitap sünnet diyorsun ama anlarken farklı anlıyorsunuz. Yani kitaba sünnete giderken ölçüleriniz farklıdır. Ondan dolayı demek ki düzeltmeye başlarken insanı hem kendini hem dışındaki insanları düzeltmeye başlarken başlaması gereken yer neresidir? Burasıdır. Yani menhecül telakki ve istidladir. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Şimdi biz geçen dersimizde neyi anlattık? Sadece dedi ki ehl-i sünnetin ee, telakki kaynağı dini kendisinden aldığı kaynak nedir? Kitap ve sünnet, ya da ona dayalı, ya da ondan çıkan sonuçlardır. Değil mi? Dedi ki o ikisini onun için zikretmiyoruz. Yani icma ve kıyası bundan dolayı zikretmiyoruz. Kitap ve sünnettir diyoruz. Çünkü icma nedir? Kitabın üzerinde yapılan bir ittifaktır. Bir ayetin şu hüküme devlet ettiğine dair yapılan bir ittifaktır. Kıyas nedir? Var olan bir ayetten olmayan bir konuyu ona kıyas ederek hüküm çıkarmaktır. Öyle değil mi? Onun için kitap sünnettir diyoruz. Dedi ki biz ehl-i sünnet niye kitabı ve sünneti peki hüccet kabul ediyor dinde? sebep ikisi de vahiy olduğundan dolayı. Değil mi? İkisi de vahiy olduğundan dolayı. Yani kitaba da sünnete de ehli sünnet şeydir diyor. Vahidir diyor. Bundan dolayı da kitabı ve sünneti telakki kaynağı olarak kabul ediyorlar. İkisini de Allah'tan biliyorlar yani. Kitabı da peygamberin de. Şimdi burada yazarın anlattığı konuya geçmeden önce bizim başka bir konuya değinmemiz lazım. Kitap ile sünnet arasındaki ilişki nedir? Yani şimdi ilk başta evvela kitap ve sünnet demiş burada hani önce kitap sonra sünnet demezler. Kitap ve sünnet beraber derler değil mi? Tamam burası doğrudur. Açıklayacağız neyi kastettiğini. Lakin e, Kitap ile sünnetin arasındaki ilişki nedir? Yani kitapla sünnetin arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki kitapla sünnet aynı şey değildir. Öyle mi? Biri Kur'an'dır işte biri sünnettir. Yani iki farklı e, şeydir. Peki bu ikisinin arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Yani sünnet Kur'an'a karşı sünnetin görevleri nelerdir, sünnete karşı Kur'an'ın görevleri nelerdir dediğimizde bunu kaç başlık altında toplayabiliriz? Sünnet 3 başlık altında toplayabiliriz. Sünnet, Kur'an'da olan bir şeyi ikrar eder veya sünnet, Kur'an'da olan bir şeyi beyan eder veya sünnet başlı başına bir hüküm Güzel. Başka? Söyleyecek olan var mı başka? Bak İslam alimlerinin bir çoğu bu konuda farklı farklı şeyler zikretmişler. Yani Kur'an ile sünnetin arasındaki ilişkiyi açıklarken farklı farklı yöntemler zikretmişler. Lakin İbn-i Kayyumul Cevziye, İlamul Muvakka'in kitabında diyor ki hepsini topladığımızda üç tane asla döner. Yani kitapla sünnetin arasındaki ilişkiyi e, topladığımızda bütün bu sınıfları, kısımları bir araya getirdiğimizde üç asla döner. Tamam nedir onlarda? Bir, sünnet kitapta var olan bir hükmü teyit eder, destekler teyit eder, tamam? Ha ister itikadi olsun, ister ahlaki olsun ister ahkami olsun, fark etmez yani sünnet, birincisi kitapta olan hükümleri, birinci başlık bu ne yapar? teyit eder, iki sünnet Kur'an-ı Kerim'de olan bazı şeyleri açıklar beyan eder, tamam? üçüncüsü Sünnet, Kur'an-ı Kerim'de olmayan müstakil hükümler getirir, sünnet, Kur'an-ı Kerim'de olmayan müstakil hükümler getirir, tamam. Peki bunu örneklendirelim, hani anlamak açısından söyleyelim, birinci başlığı örneklendirelim. Bir, sünnet, Kur'an-ı Kerim'de var olan hükümleri teki eder. Ne demek bu? Yani şu demek, bu hüküm zaten Kur'an-ı Kerim'de var, sünnet de aynı hükmü zikrediyor sadece. Anlaşıldı? Aynı hükmü ne arttırmadan, eksiltmeden aynı hükmü zikrediyor. Ne olmuş oluyor? Sünnetteki bu cümle, Kur'an-ı Kerim'de var olan bu hükmü tehdit ediyor. Yani ne diyorsun? Bak hem kitapta sabit olmuş, hem de sünnette sabit olmuş. Birbirlerini pekiştirmiş oluyoruz. Tamam? Örnek verecek olan var mı? Allah Azze ve Celle ayet-i Kerim'sinde cemaatı emretmektedir. Tamam. İmran Suresi'nde, Rasulullah Suresi'nin nesilsinin üzerine cemaat gerektirir. Heh, mesela bir örnek değil mi? Allah Azze ve Celle ne diyor hep beraber? Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılın, değil mi? Peygamber ne diyor? Ben size Allah'ın bana emrettiği beş şey emrediyorum. Bir de nedir? Cemaat. Bak burada ne oldu? İkisi de insanları cemaat olmaya teşvik ettiler. Yani bütün insanları bir ip etrafında toplamaya teşvik ettiler. Başka? Mesela Allah'ın Zerce'yle Kuran-ı Kerim'de doğru sözlü olmuyor. Doğrularla beraber olmamızı söylüyor. Rasûlullah da işte sizin elinizin sınıfı doğru olmuyor. Doğruluk vardır diyor, değil mi? Bak ikisi de birbirlerini burada ne yaptılar? tekit ettiler yani pekiştirdiler başka örnek başka örnek verecek olan yok mu ibadetlerden mesela Allah namazı evet Allah da namazı emrediyoruz başka mesela Allah Azze ve Celle zulmü haram kılıyor değil mi Sünnet de zulmü haram kılıyor birbirinize zulmetmeyin diyor Mesela İslam, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kardeş olmamızı emrediyor, öyle değil mi? Sünnet de kardeş olmamızı emrediyor, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de cihada emrediyor, sünnet de bize cihada emrediyor, değil mi? Allah Azze ve Celle hakkı ayakta tutan şahitler olmamızı istiyor, sünnet de hakkı ayakta tutan şahitler olmamızı istiyor. Allah Azze ve Celle yalan şahitliği, yalan sözü, mesela iftirayı yasaklıyor, Kur'an-ı Kerim de bunları, e, sünnet de bunları yasaklıyor vesaire. Bu tip hükümlere biz ne diyoruz? Sünnet, Kur'an-ı Kerim'i tekit etti. Tamam, sünnet, Kur'an-ı Kerim'i tekit etti. İkincisi neydi başlığımız? Beyan eder. Peki beyan nasıl olur? Sen Allah Azze ve Celle'de Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın diyor. Lakin bunu vakti nasıl kılınacağını açıklamıyor. Ama Rasulullah sünnetinde bunun vakitlerini nasıl kılacağını açıklıyor. Başka? Örnek. Bu nasıl olur? Bu üç şekilde olur değil mi? Sünnet. Kur'an-ı Kerim'in arasındaki ilişki a. Mücmeli beyan eder b. Umumu taksis eder c. mutlakı takid eder tamam mı? İkinci başlığın altındaki kısımlar bunlar. İkinci başlığımız neydi bizim? Sünnetin Kur'an-ı Kerim'i beyan etmesiydi, değil mi? Bunun delili ne? Bak bu zaten en en sünnete en önemli delillerinden bir tanesi. Sünnet nedir? Kur'an-ı Kerim'in beyanıdır, değil mi? Bu Enzelna ileyke zikra, Dibuğin erin nasi, Manuz ileyeyim. Biz sana bu kitabı indirdi ki sen insanlara onların üzerine indirilen şeyi onlara açıklayasın diye. Demek ki açıklama görevi kimdedir? Peygamberimizdedir. Bu açıklama nasıl olur? Mücmel'i beyan eder. Mücmel nedir? Kapalı olan şeydir. Değil mi? Tabii bunun tafsilatı usuldür. Yani usul fıkıhtır. Tafsilatı burası değil. Sadece konu anlaşılsın diye bu mukaddimeyi yapıyorum. Mücmel nedir? Kapalıdır. Mesela Kur'an diyor ki Namazı kılın. Namaz nedir? Nasıl kılınır? Hangi vakitlerde kılınır? Nasıl ifade edilir? Var mı bilgimiz? Yok. Sünnet geliyor bize ne diyor? Vakit bu ikisinin arasındaki vakittir. Değil mi? Namaz dört zekattır. Şekli budur. Fatiha okuyacaksın vesaire. Ne yaptı? Mücmel'i beyan etti. Zekat. وَعَتُوا zekat'e. Zekat budur. Nisap miktarı budur. Şartları budur. Şu her şeyin malın zekat miktarı budur. Sünnet ne yapmış oldu doğal olarak? Mücmel'i beyan etti. Değil mi? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُمْمُ Sizden ayı gören oruç tutsun. Değil mi? Şey bir şey. Mücmel kapalı yani. Ay. Hangi ay? Ay gören nasıl oruç tutsun? Orucun vakitleri neler? 24 saat mi tutsun, 30 gün mü? Sünnet geliyor bunu bize ne yapıyor? Sünnet bize bunu beyan ediyor. İki, Umumunu taksis eder. Mesela umum nedir? Umum öyle bir lafızdır ki altına giren bütün fertlerini kapsar. Tamam? Bu hem usul fıkhın hem de lügatın konusudur onun için. Yani hem usul fıkhın hem de lügatın konusudur. Umum öyle bir lafızdır ki altına giren bütün şeylerini kapsar, fertlerini kapsar. Doğru mudur? Doğrudur. Taksis nedir? Sonradan gelen bir lafız bunun içine giren bazı lafızları istisna eder. Tamam Mesela örnek veriyorum. Allah Azze ve Celle ayet-i ne diyor? Harreme aleykumul meytete veddeme ve lehme al kınziri Değil mi? Allah size haram kıldı? Leşi, kanı bir de haram alaikum haram Allah azze ve celle size e, içki leşi domuz etini içki, bir de ne haram kıldı kanı haram kıldı, değil mi? Dört şey. Daha sonra Peygamber Vesselam bize ne diyor? Şeyde e, hadis şerifte. Huwa الطهور ما هو الحلو Bak ayet-i Allah size ölüyü haram kıldı dedi. Bütün ölüler bunun içine dahil değil midir? Denizin ölüsü, karanın ölüsü, insanın ölüsü, bütün ölüler buna dahildir. Değil mi? Niye? Çünkü şey var, umum bir lafızdır bu. Bütün fertlerini içine kapsar. Peygamberimiz deniz için ne dedi? وَالتَّهُورُ مَاوهُ Onun suyu temizdir. hilu مَتَتُهُ Bak ne oldu? Ölüsü ise temizdir. Öyleyse Peygamber aleyhissalâtu Vesselam denizin ölüsünü Ayet-i kerimede zikredilen umumi ölümden istisna tuttur. Buna ne diyoruz? Umumu taksis etmek diyoruz değil mi? اُحِلَّتْ لَنَا ve demen. Herkese Bize iki tane kan ve iki tane ölü helal kılındır. Bak ne yaptık? Buradaki umumu, kan ve ölüdeki umumu taksis etmiş olduk. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılıyor mu? İnşallah. Mutlakı takil etmek. Mutlak nedir? Mutlak öyle bir lafızdır ki hiçbir kayıt almadan gelen lafızdır. Tamam mı? Mesela örnek veriyorum. Siz dediğiniz, de, dediğiniz zaman ayak. Bu mutlak bir lafızdır değil mi? Komple ayağı kapsar. Ama sadece ayağı kapsar. Bütün ayakları kapsamaz. Öyle değil mi? Bir ayağı hiçbir kayıt getirmedi Ama topal ayak dediğinizde bunu takip etmiş oldunuz değil mi? Mesela yürüyen adam geldi dediğinizde örnek veriyorum. Veya ay, ay, şey, ad, ayaklı adam geldi. Veya mesela adam araba ile geldi. Bu mutlaktır değil mi? Araba. Mutlak bir araba. Kırmızı araba ile geldi dediğinizde ne yaptınız? Onu tak'id ettiniz. Bir kayıt getirdiniz ona değil mi? İşte kırmızı ve üstü açık araba geldi dediğinizde ikinci bir tak'id getirmiş olunuz. Anlaşılıyor inşaAllah. Mesela Allah azze ve celle nedir? وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَتُوا فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Ellerini kesin. Ne anlıyorsunuz siz ayet-i kerimede? Buradan kesmen lazım işte. El hepsidir çünkü. Mutlak olarak el er. Ama biz hırsızın ellerden kesiyoruz. Bilekten kesiyoruz. Niye bunu böyle yapıyoruz? Çünkü peygamberimiz hırsızlık yapan adamı elinden nereden kesmiştir? Bilekten kesmiştir. Demek ki biz anlıyoruz ki bu mutlakı peygamberimiz sünnetiyle ne yapmış oldu? Takit etmiş oldu. Anlaşılıyor. Bu ikinci başlıktı. 3. başlığımız neydi? Dedik, Kur'an e, sünnet Kur'an-ı Kerim'de olmayan müstakil hükümler getirir. Ne gibi mesela örnek? Erkeğe altını ve ipeğin haram kılınması gibi değil mi? Gümüş ve altın kaplardan yemenin ve içmenin haram kılınması gibi. Ehli eşeklerin etinin haram kılınması gibi değil mi? Ehli eşeklerin etinin haram kılınması gibi mesela ve benzeri. Bunlar Kuran-ı Kerim'de var mı? Var mı bunlar Kuran-ı Kerim'de? Yok. Ama sünnet bunları getirmiş. Biz bunlara peki niye? İşte bizi yani asıl meselemize geleceğiz zaten. Biz niye bunları kabul ediyoruz Kur'an'da olmadığı için? Çünkü diyoruz Kur'an'da vahidir, sünnet de vahidir. Tamam, ikisiyle sabit olan hüküm de Allah tarafından sabit olmuştur. Ana mesele budur. Ha. Yani ileride konu dalanacak, budaklanacak ama temel mesele budur. Ehli sünnetin sünnete vahiy gözüyle bakmasıdır. Tamam, ehli sünnetin sünnete vahiy gözüyle bakmasıdır. Güzel. Şimdi sünnetle Kur'an arasındaki ilişkiyle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? <gülüyor> Bu ta Yok aynı değil aslında bak. E sen ölü dediğinde misal bak bütün ölüleri kapsıyor. Ama sen ayak dediğinde bütün ayakları kapsıyor mu? Şimdi mesela hırsızlık yapan adamın elini kes dediğinde bütün elleri kapsamıyor değil mi? Hırsızın elini kapsıyor sadece. Yani belli bir konudan konuşuyorsun sen. Öyle değil mi? Ama ölü dediğinde, mesela hırsız dediğinde sırf hırsız desem bak bu umumdur, bütün hırsızları kapsar içine. Anladın? Ama hırsızın eli dediğinde bütün elleri değil hırsızlık yapan adamın elini kapsamış olur. Anlaşıldı? İnşallah. Dedim ki bunun tahsilatı şeydir ya, Buru yeri burası diye usuldür. Sadece bir sonraki konu anlaşılması için bunun anlaşılması lazım. Yani Kur'an ile sünnetin arasındaki ilişki nedir onu anlayacağız ki burada yazan şeyi anlayacağız. Burada kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Şimdi gelelim buraya bak. Burada yazar diyor ki Ehli sünnet asıl konumuz. Önce Allah'ın kitabı sonra Rasul'ün sünneti demezler. Ehli sünnet önce Allah'ın kitabı sonra Rasulünün sünneti demezler. Ne derler peki? Önce e, Allah'ın kitabı ve Rasulün sünneti beraber derler. Bu mesele nereden çıkmış? Yani bu önce Allah'ın kitabı sonra Rasulünün sünneti mi? Yoksa Allah'ın kitabı ve sünnet bir arada mı? Bu mesele şuradan çıkmış. Şimdi e, bütün usul kitaplarını zikretmiş olduğu bir rivayet var. Yani hiç hemen hemen bir usul kitabı yoktur ki mutlaka bu e, zikredeceğim rivayeti zikretmişlerdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Muaz -i Cebeli i Yemen'e gönderdiği zaman diyor ki ey Muaz bime teqdi sen ne ile hükmedersin? O da diyor ki bime fî kitabillahi Allah'ın kitabında olan ile Tamam? Sözde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soruyor diyor feinlem tecid fi kitâbillâhi peki Allah'ın kitabında bulmazsan o da diyor bime fî sünneti nebih bir mafi sünneti nebiyiyi o zaman ben nebinin sünnetinde olanla hükmederim peki orada da bulamazsan o da diyor eştehidu rai vele alu yani kendi istihadım ile kendi reyyim ile hükmeder umursamam da e bunu peygamberimiz de onun göğsüne elini uygur diyor alhamdulillahi lәzi wa fqa rasul әl rasulillahi ila ma yuhibu rasul ila ma Allah Allah hamdolsun ki Allah Rasulün Rasulünü, yani Rasulün elçisi olan Muaz'ı, Rasulün sevdiği şeye muvaffak kıldı diye. Anlaşıldı. Bak bu rivayet, e bir düşünün. Bu rivayette Muaz'a Peygamberimiz sorduğunda Muaz demiyor. Kitaba ve sünnete bakarım, bulamazsam iştihad ederim. Muaz ne diyor? Önce kitaba bakarım. Kitapta bulamazsam sünnete bakarım sünnette bulamazsam bu defa iştiyat ederim. Öyle mi? Ve peygamberimiz de bu halükarda onu ne yapıyor? İklar ediyor. Görüntü o rivayette. Öyle mi? Lakin mesela bu rivayete İmam Bukhari, İmam Tirmizi, Darakutni, İmam Zehebi, İbni Hazm, Hafız İbn Hacer ve daha birçok alim bu rivayete zayıf demişler. Tamam Bu rivayet hüccet değildir demişler. Bu rivayet hüccet olamaz demişler. Mesela başka alimlerden Hatibul Bagdadi İbn-i Kayyumul Cevziye örneğin İbn-i Arabi Malikilerden Kadı İbnü'l Arabi mesela vesaire Hafız i̇bn Kesir İmam Şevkani demişler ki bu rivayet hüccettir. Yani bu rivayetle amel edilebilir. Niye? Çünkü demişler rivayetin şöhreti Bizi isnadına muhtaç kılmıyor. Yani rivayet o kadar meşhurdur ki, ilim ehli o kadar çok onu kabul etmişlerdir ki, isnad araştırmaya gerek yok. Yani bu kadar ilim adamı isnadsız bir rivayetin peşine düşecek halleri yok. Mutlaka bu rivayetin bir isnadı vardır e, demişler. Ve bu hadisin sahibi hadis olduğunu kabul etmişler. Anlaşılıyor. Şimdi burada usul olaraktan gerçekten hadisin zahirinde bir tuhaflık var. Nasıl bir tuhaflık var? Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam Muazza diyor ki, misal örnek veriyorum ben diyor kitaba bakacağım o da diyor ki tamam bulamazsam sünnete bakacağım diyor e şimdi eğer kitapla sünnetin arasındaki ilişki bizim zikretmiş olduğumuz bu ilişki tarzıysa ve bunu da hem Kur'an hem de Peygamber ikrar etmişse nasıl Peygamber aleyhissalatu vesselam Muazza'yı ikrar edecek? Yani diyelim mesela örnek veriyorum. Muaz gitti Kur'an'a baktı, biri geldi sordu, dedi ki denizden çıkan şeyi yiyebilir miyim, ölüyü? Muaz baktı Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah size ölüyü haram kılmıştır. Öyle. Tam sünnete bakmaya gerek yok o zaman, denizin ölüsü de haramdır. Yani bu rivayete göre böyle demesi lazım. Değil mi? Olmazsa eğer şeyde, kitapta o zaman gidip neye bakması lazım? O zaman gidip sünnete bakması lazım. E böyle olsa hem Allah Azze ve Celle'nin dediği bir sana bu kitabı indirdik ki sen onu insanlara açıklayasın diye. Hem bu bu ayet kerimeye muhalif, hem de Resulullah'ın ısrarla. Bakın bana Kur'an ve bir misli beraber verildi. Yani sizden bir zaman gelecek sırtına arkasına yaslamış bir adam diyecek ki işte ben bize Allah'ın kitabı yeter. Onda helal bulduğumuz helal, haram bulduğumuz da haramdır. Dikkat edin. Rasulün haram kıldığı, Allah'ın haram kıldığının bizzat kendisidir. Öyle değil mi? Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu söyledikleri o zaman hepsi neye çıkmış olurdu? Hem kitabın ayetleri, hem de Rasulullah'ın kendi sözleri boşa çıkmış olur. Onun için bu rivayeti sahih kabul etsek bile bazı alimlerin dediği gibi bu şekil anlamamızın önünde bir engel var. Yani bu şekil anlaşılamaz bu. Niye bu şekil anlaşıma, anlaşılamaz? Çünkü bu rivayetin muhatabı olan Muaz da onun dışında kalan selef de hiçbiri bu şekilde anlamamışlar. Yani bize bir mesele geldiği zaman önce kitabı açarız bakarız. Kitapta var var, kitapta yoksa sünnete gideriz diye. Böyle olsa hem kitaba muhalefet edeceğiz, hem sünnete muhalefet edeceğiz hem de selefin anlayışına muhalefet etmiş olacağız. Anlaşılıyor değil mi Meselemiz. Ondan dolayı ehli sünnet demiş ki biz önce kitap sonra sünnet demeyiz. Biz ne deriz? Allah'ın kitabı ve Resulün sünneti beraber. Niye? Şundan dolayı. Çünkü ileriki tarihlerde bazı fırkalar çıkmış. Bu tip rivayetleri istimal etmişler. Anlaşıldı? Mesela bunu sahih kabul eden alimler. Örneğin diyelim ki İmam Şevkani, mesela. Veya Hafız İbn Kesir mesela. Tamam? Hafız İbn Kesir'in şeyine bakıyoruz, tefsirine bakıyoruz. Tefsirin ismine Türkçe'ye çevirirken adamlar demişler, hadislerle Kur'an tefsiri. Öyle mi? Aslında öyle değil yani. Tefsirin orijinal ismi o değil ama tefsirin içinde ayetten çok hadis olduğu için tercüme edenler en uygun ismi böyle bulmuşlar. Yani i̇bn Kesir'in tefsirinin en belirgin yönü nedir? Kur'an-ı Kerim ayetlerini mesur olan rivayetlerle tefsir eder. Önce hadislerle sonra seleften varit olanlarla. Şayet i̇bn Kesir buna sahih dediğinde bundan bu sonucu çıkarıyor olsaydı bunu yapması yanlış olurdu. Kitap bize yeter. Kitapta olmayanları sadece ayrı bir kitap yazması gerekirdi. Öyle mi? Hakeza İmam Şevkani mesela. Den bu rivayete sahih demiş ama uygulamaya baktığımız zaman uygulamada böyle midir İmam Şevkani? Hayır bizim bu anlattığımız tafsilatı kendisi zaten sünnetle Kur'an arasındaki ilişkide anlatan biridir. Neylül Eutar kitabı da bunun en güzel şahididir. Öyle mi? Neylül Eutar kitabı İmam Şevkani'nin bunu en güzel şahididir. İbn-i bu rivayeti sahih kabul edenlerden mesela. İbn Kayyim haşa önce biz şeye bakarız kitaba. Hatta İbn Kayyim zaten sapıklığın aslı budur diyor. Yani sünneti terk edip selefin anlayışını terk edip sadece şeye gitmektir. E, bütün adamın hayatı bunu anlatmayla geçmiş zaten. Demek ki bu alimler yani bu ismini zikrettiğimiz alimler bu rivayetlere sahip dese de böyle bozuk bir anlayış çıkarmamışlar. Tamam ama bazı fırkalar gelmiş bunu istimal etmiş. Ne demişler? Demişler ki demek ki bizim önce bakmamız gereken kaynak nedir? Kitaptır. Kitapta bir şey varsa sünnete hiç gidilmez, tamam? Sünnette varsa o zaman sünnetteki kitaptakine uymuyor diye sünneti biz reddederiz. Yani bu hadisleri Kur'an'a arz etme meselesi var. Ee, duymuş olabilirsiniz veyahut da duymamış olabilirsiniz. Çağımızın da en temel bidatlerinden bir tanesi. Adam diyor ben bir sünneti bulduğumda onu alırım, bakarım. Kur'an-ı Kerim'de varsa o mesele. Tamam kabul ederim. O mesele Kur'an-ı Kerim'de yoksa ben o meseleyi kabul etmem. Niye? Çünkü öyle olsaydı Allah Kur'an'da zikrederdi. İnanmam ve yaşamam gerekseydi Allah Azze ve Teala Kur'an'da zikrederdi diyor. Adam sebep sünnete vahiy gözüyle bakmamasıdır. Ehl-i Sünnet'in böyle düşünmemesindeki neden ehl-i Sünnet'in sünnete vahiy gibi peygamberin sünnetine Aleyhissalatu vesselam vahiy gözüyle bakmasıdır. Anlaşılıyor değil mi? Bu tip fırkalar çıkıp sünneti iptal etmek için çaba sarf edince özellikle mutezileye yakın fırkalar ve bu rivayetleri de kullanmışlar tabi yani kendilerine referans edebilmek için bak Resulullah da bunu ikrar etmiş bak işte şeydir bütün usulü alimleri de bu rivayetleri bu kitapta getirmişler zaten mesela günümüz bidat ehlinin de kitaplarına baktığınızda aynen böyle bir yaklaşım görürsünüz bak Resulullah bu usulü şey yapmış diyor adam ikrar etmiş selef bu usulü ikrar etmiş kitaplarını almışlar diyor mesela Ondan dolayı son dönem ehli sünnet alimlerinin mesela bir çoğu veya kitap yazanların, müelliflerin bir çoğu bu noktaya dikkat çekmişler. Anlaşıldı mı? Meselenin aslı bu. Demişler ki biz önce kitap sonra sünnet demeyiz. Kitap ve sünnet beraber deriz. Anlaşılmayan bir şey? Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Sormak istediğiniz bir şey? Sormak istediğimiz bir şey yok. Demek ki bu rivayetler tek bu değil. Mesela İbn-i da böyle bir rivayet var. Hazreti Ömer'in Şurayh'e söylediği böyle bir rivayet var. i̇bn Mesud'un kendi ashabına söylediği böyle bir rivayet var. Hani size bir kaza geldiğinde önce Allah'ın kitabına bakın. Sonra bulamazsanız Resul'ün sünnetine bakın. Sonra bulamazsanız işte iştihad edin. Hani var olan mesela Hz. Ömer var olan misalleri bil, onlara kıyas et ee, diyor. Öyle değil mi? Ee, diğeri işte iştihad et yani sen kendin bak, düşün ve iştihad et e, diyor. Tamam doğrudur. Velev bu rivayetlerin bir kısmı sahip olsa da Bunda normalde bir problem yoktur. Önemli olan buradan senin ne anladığındır. Öyle değil mi? Buradan senin ne anladığındır. Sen buradan anladığın varsa tamam, yoksa problem yok. Anlaşıldı? Anlaşılmayan bir şey? Konunun önemi nedir? Niye böyle bir konuyu itikat kitaplarında son dönemde gelenler zikretme gereği duymuşlar? Burası anlaşıldı inşallah, değil mi? Tamam. Soru sormak isteyen var mı? Yok, devam edelim mi? Devam edelim mi? alalım mı? <gülüyor> Tamammış tamam. tamam. Sorusu olan. Sor. Tamam. Bütün hayatı, bütün kitapları bir tane örneğe gerek yok, yani bütün zaten İbn-i Kayyım'ın e, kendi yaşadığı dönemdeki en büyük mücadelesi bu zaten. Yani hem itikadi anlamda hem ameli anlamda insanların sünnetten uzaklaştığı, insanların aklı, mezhebi vesaire İbn-i Kayyım bunlara tağut diyor zaten yani. Bu metoda, metodun kendisine şahs olarak değil, bu metodlara zaten bizzat tağuttur diyor, insanların ayağını kaydıran, insanlara saptıran tağutlardır e, diyor. Onun için böyle hani bir örnek iki örneğe gerek yok adamların bütün kitapları bunun en hayırlı şahididir zaten. Tamam Başka? Tamam. وَآخِرُ دَوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَرَبِ